5 yaşında 3 çocuk annesi olan Firdevs Hanım çocuklarına aşırı ilgi gösteren, onlar için aşırı kaygılanan ve onların tüm işini koordine eden bir anneymiş. Çocuklarından birisi üniversite, birisi ortaokul, en küçüğü ise ilkokul çağındaymış. Çocukların herhangi bir sorunu olduğunda sabredemeyip hemen müdahale eden, sorunları çözen, çözemediğinde strese giren Firdevs Hanım, büyük çocuklarıyla çatışma yaşıyormuş. Üniversitede okuyan oğlu içine kapanık, sessiz adeta silik bir genç iken ortaokulda olan çocuğu daha isyankar, dik başlı ...ve çatışmacı bir yapıya sahipmiş. En küçük, 7 yaşındaki kızıyla daha yakın iletişimi olan Firdevs Hanım... ...kızının her şeyiyle aşırı ilgilenir, onun yerine ödevlerini yapar, her şeyini takip edermiş. Bu yüzden kızı son zamanlarda iyice tem, tembelleşmiş, yoruluyorum sen yap diyerek kendi sorumluluğunu annesine yüklüyormuş. Firdevs Hanım her şeye yetişme çabası... Evdeki bütün bu huzursuzluğun artmasına, eşiyle özel hayatında sorunlar yaşamasına, ortanca oğluyla yaşadığı kavgaların artmasına, büyük oğluyla pasif duruşu ve akademik başarısındaki düşüşüne sebep olmuş. Migren ağrıları yüzünden hayatı çekilmez hale gelen Firdevs Hanım, çocuklarının geleceğinden endişe ediyor, hiçbir sorumluluk almadıklarından şikayet ediyor, söz dinlemiyorlar, benimle pazarlık ederek iş yapıyorlar. Oysa onlar için her şeyi yapıyorum, başlarına bir şey gelmesin diye sürekli tetikteyim, hizmet ediyorum diyerek yakınıyormuş. Firdevs Hanım'ın oğulları ise annelerinden şikayet ederek, Hayatımızı işgal etti, yapmak istediğimiz şeylere hep engel oldu. Bize hiç güvenmedi, hayatımızı yaşayamadık diye annelerine öfke duyuyormuş. Evet bakalım uzmanımız bugün ahtapot anneler ve çocukları için nasıl bir değerlendirme yapacak? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir adım adım insanla yine biz geldik adım adım bir öyküyle geldik efendim bugün ahtapot anneleri konuşacağız niye bu kadar enerjik açtım bilmiyorum bugün programa Esra geldiği için olabilir konuğum bugün heyecanlıyım çünkü annelere hizmet edeceğiz annelere hizmet ederken aslında bugün hele de pandemi sürecinde sıkışmış kalmış bunalmış olan çocuklara eşlere tüm aile bireylerine terapi tadında dokunma niyetindeyiz. İnşallah diyorum. Sizler bizlere adım adım Instagram adım adım insan Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeyeyim ki bir an önce konuğumu konuşturayım derdinden hızlı hızlı konuşuyorum. Affınıza sığınıyorum. Ve efendim bugün bize eşlik edecek konuğumuz ah put anneleri konuşurken doktor psikolog doktor Esra Ceylan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Kuzubay'da. Hamdolsun sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Ee, böyle uğraşıyoruz koşturmaca. Annelik devam ediyor haliyle. Evet. Başl ne kadar Hiç ki anne. Çaya <gülüyor> gelmiş gibi başladık. Çay demişken ben tabii sorularımı soracağım. Bizler böyle apar topar canlıya yine girdik böyle aler acele. Ee, yine çaylarımızı kahvelerimizi hazırlayalım. Ekran başındakiler böyle tatlı terapi seans odası tadında. Terapi tadında olsun. Bizler bitki çaylarımızı birazdan yudumlamaya başlayacağız ve ahtapot anne olduğunu düşünenler varsa bize yazsınlar lütfen sorularınızı iletin öykümüzde bir Firdevs Hanım var sevgili Esra 45 yaşında 3 çocuk annesi Firdevs Hanım bu hikaye çok tanıdık geliyordur insanlara şu an ekran başındakilere sana da tanıdık geliyor mu diye bir soruyla başlarken Ahtapot anne kimdir nedir özellikleri nedir diye ben başlamak istiyorum lütfen hemen bir an önce haydi o zaman Bismillah diyelim Hı. Ee, çok tanıdık aslında. İsmi belki yabancı gelebilir Tuğba'cığım evet. izleyenlerimize. Duymamış olabilirler ama Ahtapot anne aslında e, Türkiye'deki annelerin Çoğunluğunu kapsıyor diyebilirim. Benim çok fazla karşılaştığım bir durum. Hı hı. Danışanlarımdan ya da etrafımda gördüğüm gözlenmediğim kadarıyla bana gelen sorulardan. Sen daha keza öylesin evet. Şimdi tanımlayınca zaten e, izleyenlerimiz de bakalım kendilerinde hı. var mı? Ya da ahtapot ebeveynine sahipler mi? Hepimiz bir gözden geçirelim. Evet. Ahtapot anne nedir? Ahtapot kelimesi zaten ahtapot hayvanından da anlaşılacak gibi ahtapottan. Sekiz tane kolu olan hı hı. bir canlıdan bahsediyoruz. Yani çocuğu için çok kaygılanan... Onun tüm işlerini yerine getirmeye çalışan çocuğun bir nevi sekiz tane kolu bacağı olan hı hı. ebeveynlerden bahsediyoruz. Aslında sadece anne demeyelim istersen çünkü benim danışanlarımdan gerçekten ahtapot babalarda artık var. Evet çok ilginç. Belki önceden çok yoktu hı hı. bizim hani e, ebeveynlerimizde ama artık ciddi anlamda ahtapot babalarda var. Hı hı. Ahtapotu kısaca anlatabilir miyim Lütfen. Tuba? Lütfen ahtapot önemli şey Ahtapot çok önemli. <gülüyor> belgeseli belgeseli. İzledim. çok duygulandım. Harikasın. Anlatalım. Şimdi... Ahtapot ya Allah öyle yaratmış ki beni gerçekten çok etkiledi. Ben dolu Gözlerim dolu dolu. Eğer mümkünse programdan sonra Ahtapot Anneler diye bir izleyebilir izleyenlerimiz de. Ee, Ahtapot Anneler'in şöyle bir özelliği var. Ee, bir e, şeyde seferde 400 bin kadar yumurta e, yumurtluyorlar ve bunlar böyle salkım salkım susam büyüklüğünde. Zaten belgeseli izlerseniz muhakkak Görecekler. göreceksiniz. Evet. Ve bunları bir yere yapıştırıyor anne, ahtapot anne. Ardından onların kuluçka süresi altı ayla bir yıl arası değişiyordu zannedersem. Uzun bir süre ahtapot anne onları kapatıyor, böyle üzerlerine kapanıyor bir duvar gibi. Hiç hareket etmeden Tuba, altı ay boyunca yavrularını koruyor. Bu sırada yüzde altmış kilo kaybı, açlık yani hiçbir şekilde hareket etmiyor anne yavruları için. evet. Son yumurta olgunlaşana kadar o hareketsizliğini devam ettiriyor anne. Bu arada tabii ki acıkıyor. Acıkınca kollarını yemeye başlıyor. Kendi kollarını yiyor. Kendi kendini yiyor. Kendi Ahtapot, ahtapot yiyor. bu hayvan. Ama Allah öyle yaratmış ki o kollar tekrar çıkıyor. İşte annelik ardından tekrar o kolu yiyor. Yani şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Yani e, <gülüyor> bir, bir mucize tamam. var orada ama evet. ahtapotun, ahtapotun. Anneliğindeki fedakarlık, fedakarlık. evlatları Daha için. Daha bitmedi Tuğba. Evet. Son yumurtada. Çıkıyor. Artık e, çıktıktan sonra, olgunlaştıktan sonra ahtapot anne can veriyor. Niye can veriyor? Çünkü onun görevi sadece buydu. Evet. Neslinin devamıydı. Yani aslında bıraktı nesli ve artık görevini son verdi. Evet. Ölürken de çocuklar, ölene dek çocuklarının başında, yumurtalarının başında evet. bekliyor ahtapot. Bu evet. hayvanın evet. öyküsü bu. Çok da güzel girdi aslında konuya. Burada nesinlenerek literatüre ahtapot anneler kavramı girdi efendim. Onu ben uydurmadım, ben yakıştırmadım. Bu kavram zaten vardı. Ama ahtapot annelik, insan bir kadın ya da bir ebeveyn ahtapotu nasıl alıyor ya. ve... Annelikte, babalıkta nasıl kullanıyor? Biraz buna girelim istiyorum. Buna Zira evet aşırı kaygılanıyor, ee, güven, duy, güven duymuyor. En önemlisi yani şimdi şeyi de karıştıracaklar. Ahtapot anne, her işine koşuyorsa bu baskıcı ve dominant bir annemidir. Ahtapot anne ile dominant ve baskıcı anne arasında bir fark var. Çünkü dom ahtapot anne aşırı merhametli, aşırı düşünceli, aşırı şefkatli. Evet, merkezinde evet. çocuk var. Evet, ama e, dominant anne merhametsiz mi? Değil tabii ki o da merhametli ama ahtapot anne kadar farklı versiyonda. Bir ayrımını anlatır mısın Esra? Şimdi, e, i̇lk başta onun ayrımını söyleyeyim aynen. E, şey annede ahtapot ebeveyninde çocuk merkezlidir. Evet. Çocuğuna kıyamaz, çocuğunu korumak ister ama dominant ve baskıcı anne de merkez aslında annenin kendisidir. Çocuğunu idare etmeye çalışır. Ee, yani dominant anne e, biraz daha emri vaki, belki biraz daha sert, kuralları koyan gibi görünebilir Hı. ama ahtapot anne de çok böyle çocuğun üstüne titreyen aslında biz farkında olmadan hani yok ya ben çok demokrat bir anneyim derken ahtapot annelik yapabiliyoruz. Çocuğumuzun her işine koşuyorsak, çocuğumuz için hiç durmadan kaygılanıyorsak, tüm hayatımızın amacı ve merkezi çocuğumuz olmuşsa burada durmam gerekiyor. Hı hı. Şimdi ahtapottan girdik ya evet bizim içgüdüsel olarak aynı o ahtapot anne gibi yaratılıştan genetik ve hormonal bir ahtapot anneliğimiz var. Evet. Bu yatsınamaz. Ee, zorlandığı zaman gerçekten o annelik böyle bir şey yatıyor var. Çocuğunu korumak istiyorsun. Zor bir ortamda onu oradan çıkartıp almak istiyorsun. Böyle bir duygu var ve bu hepimizde var. Hı hı. Anne geri gelirse kendisini bırakır gerçekten. Geri gelir ahtapot olur, geri gelir. gelir kaplan olur. Kurt, geri olur gelir kurt olur, kurt olur. Kurtlarla koşan kadın. Evet. Aynen. Hı hı. Dolayısıyla bu yanımızı tabii ki yatsıyamayız ve iyi ki var. Evlatlarımızın da buna çok ihtiyacı var. Yani diyor ya ağlarsa ana ağlar gerisi yalan ağlar. Gerçekten sadece biz onları belki de düşünüyoruz en içten anlamıyla. Ama her şeyde olduğu gibi denge ya Tuğba. Hmm. Şefkatte de denge. Hmm. Merhamette de denge çocuğumuza. Şimdi ahtapot annenin şöyle bir özelliği var. O kadar özdeşim kuruyor ki evladıyla. Hı hı. Kendisi yok oluyor. Ve çocuğu üzüldüğü an kendisi de üzülüyor. Çocuğu acıktığı an kendisi de acıkıyor. Ve her an tetikte. Onun güvensiz bir dünyada onu korumaya çalışan bir böyle sanki falan olsun içindeymiş gibi. Her an bunu bilinçli böyle çok kaygılanan bir ebeveyn olarak da düşünmesin izleyenlerimiz. Hmm. Bunu çok sakin görünen anneler babalar dahi yapabiliyorlar. Başlay Birkaç örnek verebilir miyim bir Tuba? Çünkü, çünkü çok fazla örnek var. Çocukluktan itibaren mesela şunlar ahtapot ebeveyn örneğidir. İlk doğar doğmaz özellikle ilk çocukta Günümüzde ahtapot ve biz daha çok görüyoruz. Çünkü anne baba tüm projelerini çocuğun üzerine zaten yansıtır tam olarak özdeşim kurarlar. Ya da cinsiyet açısından tek erkek çocuk varsa mesela anne tek erkek çocuğa da daha çok özdeşim kurabiliyor. Bunu da gösteren çalışmalar var ama değişebiliyor. İşte Tabi tüm çocuklara da yapabiliyor anne Firdevs hanımda olduğu gibi. Bazen tek çocuğa da kanalize olabiliyor. Ya da şöyle olabiliyor Tuğbacığım belli konularda anne ahtapotluk yapıyor her konuda değil. Evet. Yani mesela anne çok titiz. Çocuğu hastalanmasın diye toprakla oynatmıyor, parka götürüyor aman yavrum üstün kirlenecek. Şimdi pandemi var iyice titizleniyor ama başka konularda rahat. Bir başka anne çocuğunun üzülmesine karşı ahtapotluk yapıyor. Çocuğu tartışacak mesela bir ortamda arkadaşlarıyla günakaşa etti. Hemen o problemi çözmeye çalışıyor. Bir başka annenin başarıyla ilgili dersleri takibi ders takibi, o kadar üstüne titizleniyor ki. Tuğba ben şöyle bir şey yaşadım, bunu sana anlatayım. 3-4 yaşlarında oğlum kreşe gidiyordu. Bize bir kanat ödevi verdiler. Kanat günü yapılacak, festival gibi bir şey yapılacak. Çocuklarınıza kanat hazırlayın evde. Hep beraber. Çocuğun aslında ödevi bu. Biz tabii ebeveyn olarak rehber olmak zorundayız. Temel şeyleri yaptık. Geriye kalan bu süsleme kısmının tamamını oğlumuza bıraktık. Ortaya bir kanat çıktı ama... 3-4 yaşında bir çocuğun yapabileceği bir kadar çok tatlı bir şey. Hatta fotoğraflarını falan keşke çekip gösterebilsem. Çok seyirin bir şey oldu bize göre. Ama, böyle Ama baktığın zaman bir 3 yaş çocuğuna ait olduğunu görebiliyorsun. Kesinlikle bunu fark ediyor. Gazeteleri kesip yapıştırmak istedi oğlum. Biz hmm. renkli kağıtları almıştık. Gazeteleri yapıştırdı benim oğlum ve komik bir şey oldu. Ee, arka kısmına. Ee, sonrasında fotoğraflara bakıyoruz. Aman Allah'ım tüm çocukların kanatları fabrikadan çıkmış gibi. Ya. Bu etkinliği, bu etkinliği kim yaptı? Sevgili anne babalar etkinlikte bir muntazanlık varsa burada bir durum. Siz çok yeteneklisiniz öğretmenler bunu görmek istemiyor. Evet. O çocuğa göre edaylar veriliyor. Aynı şekilde ders başarısında da öyle. Hmm. Çocuk doğuyor sakın ağlatmasın. Babaya vermek istemez bazı anneler. Hmm, ağlıyor diye evet, bakamıyor Evet, düşüreceksin. Diye. Düşüreceksin. Babaya fırsat vermiyor. Bazen çok söyleniyor ya annelerimiz, yardım etmiyor. Ama sen alan açmadın işine, babalığı bir anda öğrenemez. O zaman şu nokta çok önemli. Hemen satır arasından bunu almak istiyorum. Çok güzel bir cümle çıkacak. Senin söylemlerinle paraphrasing dediğimiz şey var. Ya, yeniden yapılanma yapıyorum. Ee, eğer bir ahtapot anne varsa bir evde diğer insanlar artık kendi alanlarının işgal edildiğini ve diskalifiye evet. olduğunu sanki o evdeki hayat annenin üzerinden dönüyormuş hissine kapılırlar. O yüzden bir de şuna kapılırlar. Bir evde anne çok şikayet ediyorsa acaba ben 8 kanatlı, 8 kollu bir şey miyim diye Her şeye yetişmeye çalışan düşünelim. Evet. Ahtapot anne merkeze çocuğunu koyduğu için diğer üyeleri göz ardı eder. Zaten birazdan bunu konuşacağız. Aile sisteminde bir bozukluk var demektir. Ee, bana bir arkadaşım telefon etti. Şöyle söyledi Tuğba. Dedi ki Esra'cığım e, görümcemin de oğlu hiç yemek yemiyormuş. Anne o kadar bu konuyu önemsiyor ki. Büyük oğlu da hiç ders çalışmıyormuş. Sana sormamı istedi. Hı. Şöyle durdum. E, Sağlık problemi var mı çocuğum dedim. E, Yok. E, Anne neden bu kadar huzursuz oldu peki? Hemen arkasından şu soruyu sordum Tuğba. Eşiyle arası nasıl? Anne sadece annelik görevine odaklanmış. Sadece çocuğun var. E senin eş olarak neredesin? Bir birey olarak neredesin? Firdevs nerede? Anneler neredesiniz? Kendinize alan açın. Evet pedagoji çok önemli şu an. Annelik çok önemli bir furya. Diziler, sosyal medya kitaplar şu an çok gündemdeyiz. Anneler olarak hepimiz. Bu bize ciddi bir baskı Kesinlikle baskı altına alınmıyoruz. Evet. Annelik terörü diye bir şey var. Diğer anneler öbür anneye cık cık cık bakabiliyor. Cık cık cık. Aa diyor ki A şekerli <gülüyor> mi besliyorsun? Hmm. Aa diyor BLV e, şey eliyle, mi, eliyle yedirmiyor musun mesela? Anlatabildim mi? Ya da işte diyor ki A uyku eğitimi vermedin mi çocuğuna? Böyle bir baskı var üzerimizde. Ya da şöyle olabiliyor artık. Benim bu şekilde çok danışanım var. Kaygılı. Hocam e, birkaç dakika ağladı travma olur mu? 5 dakika televizyon izledi gerçekten var Tuğba'cığım. Çok fazla anne baba var böyle. Rahat olalım annelik babalık bu kadar zor bir şey değil ya. Rahat olun. O çocuğun hayatı görmesi lazım ve ona gösterecek olan biziz. Çocuk bizden alan istiyor. Çocuk bizden kendi özgürlüğünde belli bir güven güven içerisinde bir özgürlük istiyor. Bunu sağlayacak olan bizleriz. Yoksa çocuk demiyor ki anne beni her şeyden koru. O zaman ne yapıyoruz? Çocuğu. Sonrasında hayata karşı hazırlıksız, karşısına çıkan herhangi bir problemde problem çözme yeteneği Ocalayan. olmayan, zor duygularla baş etmesini bilmeyen çünkü zor duygudan korkmuş anne baba. Aman üzülmesin, aman strese girmesin hayat, hayatın kendisi stres ve stresle güzel hayat Tuğba. Böyle olgunlaşacağız, tekamül yolculuğu diyoruz ya bu kemale ermede yetişkin olmadan aslında zorluğa ihtiyacımız var. Bunu niye bu kadar korkunç gösteriyor çocuğa? Ve çocuk şöyle algılıyor. Korunuyor ya böyle her şeyden. Anne, anne. Demek ki ben tehlikeli bir dünyadayım. İkinci aldığı mesaj da şu. Ve demek ki ben bu dünyaya karşı kendimi koruyabilecek yeteneğe sahip değilim. Kendine güvenmiyor. Anne baba şu mesajı veriyor çocuğuna. Ne kadar iyi niyetli bir hareket oysaki değil mi? Çocuğuna böyle televizyon hiç izletmemek ya da işte her konuda aman işte eline hiç mikrop bulaşmasın. Ödevlerini ben yapayım çok başarılı olsun. Hiç arkadaşlarıyla tartışmasın ben düzelteyim. Evliliğinde problem yaşamasın ben ona telefon edeyim işte gerekirse evliliğine müdahale edeyim kayınvalideler. Bakın. Ama çocuk ne oluyor büyüdüğünde hı hı. en küçük bir problemde haydi bakalım alaşağı. Çok güzel yere geliyorsun ama yavaş gidelim. Niye yavaş? Pardon, gidelim? <gülüyor> çok hızlı. <uzlandı. gülüyor> yavaş gidelim. Niye yavaş gidelim? <gülüyor> Çünkü ben şunu soracağım zaten şimdi. O zaman efendim Ahtapot anneyi bize aldık. Evet, korumacı, hassas ama bunların hepsi aşırı. Aşırı korumacı, aşırı hassas, aşırı kaygılı ve etraf güvensiz olduğu için çocuğunu bir şekilde o ahtapot kollarıyla sarıyor ve onun yerine işleri yapıyor. Şimdi tabii böyle olunca çocuklar nasıl bir çocukluk geçirecek ve nasıl bir yetişkin olacak buna bakacağız. O zaman e, burada notumu aldığımda önemli bir şey var. İki ana ayrım var. Çocuğuna güvenemediği için aşırı kaygılanan e, ve aşırı kaygılanmanın ardından e, güvensizlik ikisi. İki ana başlık. Güvenmiyor ve kaygılanıyor. Bu çocukta nelere ıı, oluşturur? Çocukluk döneminde nelere oluşturur? Ahtapotan lindinde büyümüş bir yetişkin olarak nasıl düşündüğümüzde. Olur? İki tip ortaya çıkıyor. Ondan belki bahsedeceksin. Çünkü Firdevs iki oğlu var. İki oğlunda e, Firdevs Hanım'ın ahtapotuyla büyüyor. Evet. Birisi silik, birisi asil. Evet. Nasıl tepti böyle? Evet. Aynı annenin delinden iki farklı çocuk. Evet. Burada e, yaş dönemi Hı -hı. çok önemli. Bir de çocuğun mizacı çok önemli. Hı -hı. Şimdi biz çocukluk döneminde ahtapot ebeveynlerin çocuklarının bunu çok güzel kullandıklarını görüyoruz Tuğba'cım. Evet. Çocuklar diyorlar ki ben prensim, prensesim, korunuyorum, kullanıyorum. Ee, her istediği yapılıyor, ona göre dikkat ediliyor. Her durumda annesi babası onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Kendi giyinmiyor, annesi hiç durmadan oğlum yemek yediyor vesaire. Hı hı. Ama e, bunları yaparken aynı zamanda e, çocuk bu durumdan çok memnun. Hı hı. Fakat ergenlik dönemine gelmeye başlayınca Firdevs Hanım'ın oğulları gibi özellikle ikinci o, şey, ortanca oğlu... Artık diyor ki kimlik dönemi artık hı hı. kendisini tanıma ve bireyselleşme dönemi. Hayır diyor ben bundan hiç hoşnut değilim. Ahtapot anneler ve babalar çok fazla bu şekilde ben şikayette alıyorum. Hı hı. Oğlum e, biz onun her dediğini yaptık bir dediğini iki etmedik. Onun için şunlardan şunlardan vazgeçtik ama şu an bizi e, bize hiç bize isyankar davranıyor bizi umursamıyor. Hı hı. Çünkü çocuk artık bunalmış durumda Tuğba boğulmuş durumda. Nefes aldır yeter diyor. Bu bir yine biraz mizac da var işin içerisinde. Bir de şöyle bir durum var. Ahtapot ebeveynlerin çocuklarını görebileceğimiz. O kadar korunmuşlar ki sosyal fobi, topluluk içerisinde konuşamama. Bir danışanımdan örnek vereyim. Ee, eski bir danışanım. isim vermeyeceğim için rahatlıkla anlatabiliyorum şu anda. <gülüyor> okul döneminde ilkokulda sanırım bir problem yaşıyor. Ve anne baba kaygılanıyor okul değiştiriyor. Evet. Hmm. Tekrar başka bir okula gidiyor, problem yaşıyor. Anne baba e, okul değiştiriyor. Ve aile nasıl bir aile biliyor musun Tuğba? E, çok nezih, entelektüel hmm. seviyesi, eğitim seviyesi çok yüksek. Evde tartışmanın hiç olmadığı, ya böyle fanus gibi bir aile. Korunmuş. Aşırı steril. evet. İşte bu hayat hayat bir kavga da ya. barındırıyor evet. yok onlardan ama. Kesinlikle çocuk dışarıda gördüğü problemleri şey yapamıyor ama çocukla ben konuştuğum zaman çocuk dediğim kişi de bu, bu arada yetişkin birisi. Ee, konuştuğum zaman kendisine özgüven duyan yani evde kral gibi prens Kralın gibi. Tanıdıkları ve tamam. çevresinde. Evet. E, ben şunu bir, da tespit ettim muyum? yani yine danışan örneğinden. Bu tarz anlattığım bu tip sosyal ortamlarda aşağılık kompleksi evet. oluyor. Üstünlük kurma çabasıyla... Evet. Anlamsız ve yersiz bir savaşın içerisine giriyor hayat. Çünkü evde gördüğüm ilgiyi, alakayı dışarıda görmek istiyor. Ama bunu göremeyince bu sefer durduk yere kendisine yetersiz hissediyor. Oysa ki sen değerlisin herkes gibi. Bizim vermemiz gereken mesaj bu aslında çocuklarımıza. Sen biriciksin, sen çok özelsin. Hareketleriyle bunu verirken ahtapotu anne bir yandan arkadan şu mesajı veriyor. Bak senin için saçımı süpürge ediyorum. Her şeyini düşünüyorum. E peki sevgili anne sen neredesin? Sen değerli değilsin çocuğa alttan arkadan verdiğim mesaj şu ben değersizim sen çok değerlisin. Çocuk değerli olduğunu hisseden anne baba ister. Çocuk kendisine bakan, kendini alan açan, evet. sporunu yapan, e, belirli hobileri olan, ilgi alanları olan, sosyal network'ü olan, yeri geldiğinde tatlım çok yorgunum, şu an biraz bekle yarım saat sonra seninle oyun, oynayabilir, oyun oynarım Francım diyen. Tüfrancanım sıkın, seni ilgilenemem. Evet. Bunun seninle bilgisi yok demek. Ahtapot anneler ne yapıyor Tuğbacığım? Hmm. Çocuğunun sıkılmasına izin vermiyor. Kendisi e, paramparça yorgunluktan, migren ağrıları ...fibromiyajiler içerisinde ama çocuğuyla aktivite yapıyor. Neden? Çocuğu sıkılmasın, evet. çocuğu mutlu olsun diye. Evet. Çocuklarımız mutlu olmalı ama çocuklarımız her an mutlu olamaz. Bu hayatın formülünde yok. Biz hayatımızın bir matematiksel formülü var bir ne var eşitsizlikler var değil mi bir denklem var mutluluklar, mutsuzluklar, neşeler, kaygılar hepsi olmalı. Ama biz sanırım ahtapot ebeveynler bu çocukların o sadece pozitifler olsun derken e, onları negatiflerle karşılaştırmıyor. Bir ütopyanın içinde yaşıyor. Ütopya. Öyle bir dünya yok Öyle aslında. bir dünya yok. Hı -hı. Bu sefer ne oluyor üniversiteyi bir şekilde bitirse bile Hı -hı. iş beğenmiyor. Çünkü sorumluluk almayı Geçinlisiz görmemiş, olabiliyor. bedel ödemeyi görmemiş, evet. bir şeyler yaptığında bunun bedelini ödemeyi ya da çaba göstermeyi görmemiş. Evet. Hayatın kendisinin çaba göstermek olduğunu, hayatın streslerle ve zorluklarla var olduğunu göstermemiz lazım. Burada katı bir ebeveynlikten bahsetmiyoruz Tuğba. Hayır olmayacak falan diye çocuğu kestirip atmayacağız. Ama yaptığı hatalara müsaade edeceğiz. Hata yapmasına izin verin. Ve bundan anne baba olarak bence gerçekten coşku duyabiliriz. Şu an benim küçük oğlum yürüyor yeni yeni. Videoya çekiyoruz ah düştü kıkır kıkır gülüşüyoruz. Aynı bu şekilde. O düşmeyi yapmasa benim oğlum yürüyemeyecek. Düşmesi lazım yürümeyi öğrenmesi için. Bir yerlere yemeği dökmese yemek yemeği öğrenemeyecek. Ya da garip harfler çıkartmasa konuşmayı öğrenemeyecek. Aynı şekilde yaşı kaç olursa olsun çocuklarınızın hatalarına izin verin. <gülüyor> çocuklarınızın üzülmesi burada yapması gereken şey ebeveynin. O üzüldüğü anda, hata yaptığı anda bir anne baba için, bir ahtapot için çok zor çocuğun acı çektiğini görmek. Hepimiz o acıyı yaşıyoruz anne olarak. Ben yaşıyorum mesela. <gülüyor> Müdahale etmek istiyorsun. Ahtapot yanın devreye girmek istiyor. Çok normal. Ama lütfen dur. Ve onun... Bu hatayla ilk başta ilk denemesinde o ilk toslamasında canı yanacak ama bil ki her seferinde problem çözmeyi o duyguyla baş etmesini öğrenecek. Sen onun yanında ol ve ona ben seni koşulsuz her durumda seviyorum de hata mı yaptı onunla muhabbet et bu konu üzerine konuş. Önce duygusunu lütfen açığa çıkartın ve duygusunu kabul edin <gülüyor> duygusunu ifade etmesine izin verin. Ardından da üzerine konuşsun. Sence neler yapılabilirdi? Hmm. Bir beyin egzersizi yapsın. Risk yönetimini öğrensin çocuk. Sonra ne oluyor diyorum ya çocuk evleniyor. Her şeyini anne baba yapmış. Evet. Evliliği anne babalar götürmeye çalışıyor. Hani eşine karşı da ifade edemeyen bireyler ortaya çıkıyor. Gerçekten ne istediğini bildiğini bile karşıdaki de bilmiyor. Kendisi de bilmiyor. Sorumluluk almayan. Sorumluluk sorumluluklardan için. kaçın. tane annenin çocukları zaten sorumluluk almıyor. Aşırı ilgiyle yaklaşmakta çocuğu şımartabiliyor. Şimdi biz ne diyoruz? Hep şu var literatürümüzde. yetiş ince ilgi ve evet. zamanında yeterince ilgilenilmiş çocuk olmak. Evet. Şimdi şunu da e, korkutmasın insanlar istiyorum. Yani ihmal edilmiş çocukluk her şeyin temeli çocukluk hiç düzelmeyecek mi? <gülüyor> i̇şte, çocukluk da böyle oldu ben böyle büyüdüm annem babam böyleydi hadi kenara çekilelim evet. değil. Evet. E, yani kader utansın şarkısını söyleyeceksek <gülüyor> biz, e, herkesin bir kaderi var. yaşadığı var. Herkesin bir kaderi var Kesinlikle. ama inanç dünyamızda anlam ve değer dünyamızda bizim ne var? Evet çocukluk döneminde yaşadığımız şeyler kodlarımızda saklı kodları kırmamız bizim elimizde. Evet. Sana çünkü irade verildi. Evet. Annenden, babamdan bağımsızlaşmak için ayrı bir beyin, ayrı bir algı, ayrı bir bakış açısı verildi. İnsan olmak. Bir de şey var. Şu suç şunu da unutmayalım. Anne babalarımız bize bir şey yaptı şimdi eleştiriyorsun, karşı çıkıyorsun. O zaman o yaşadığın sorunlara da bir çözüm getirebilecek Vizyona sahipsin sen. Hani sürekli bir silik bir modda değil bu insanlar şikayet edenler. Demek ki aklın var ve muhakeme Tabii. ediyorsun ki eleştirebilir. Eleştirebiliyorsun. O zaman ne, ne duruyorsun? Değil mi? İyi eleştirimi yapıyorsun. şey zannediyor. Çocukluk döneminde yapılan her şey e, böyle travmalar sonsuza kadar davranışlarımızı etkiler. Burada bir, bir şey şey çok önemli bir istiyorum. nokta. İyi ki bu konuya girdin. Adler'in Adler şu an hayatın anlamı yaşam insanın anlamı <gülüyor> o da var. Ama hayatın anlamı ve amacı kitabında. Yani bu günlerde onu okuyorum çok bana şey kattı. Çok etkilendim bundan. Yani bize soruluyor ya çocuğum travma olur mu? Evet. Biz böyle bir yaratık evet, değiliz çok sanırım. Aslında bu ahtapot annelerin kollarından bir tanesi. Şu an e, pedagojiyle beraber hepimiz Bilmiyorum. çocuğumuz travma yaşayacak mı diye dizilerle evet. beraber korkuyoruz. Psikanalizde travma olması gereken bir şeydir Tuğba. Evet. En fanus gibi yaşayan danışanlarında dahi o travma var. Hepimizde travmalar var. Egonun güçlenmesi için travmaya ihtiyacımız var. Evet. Buradan şunu çıkartmayalım tabii ki çocuğumuzu istismar etmeyeceğiz. Çocuğumuzu tabii ki şiddet uygulamayacağız. Büyük, büyük olaylardan tabii ki mümkün olduğunca korumaya çalışacağız. Ama şunu görüyorum Tuva ben e, ne kadar çok çocuğu korursan en küçük bir kaş kaldırmaya o kadar daha çok duyarlı oluyor çocuk. Evet. Onu trav onun travması da o oluyor. Şimdi ben e, travma terapistiyim zaten benim alanım. Onun için travmalar zaten insan olmanın e, anlamı demek. Bizim kendini gerçekleştirme yolculuğumuzda muhakkak ihtiyacımız var. Egonun güçlenmesi için buna ihtiyacımız var. Burada duracağımız konu şu. Hani diyoruz ya oyun hamuru gibi çocuk diye. Evet bir travma aldı hemen o oyun hamurunun bozulduğunu düşünün. Çocuk o kadar şekilleniyor ki o oyun hamurunu al hemen şekle sok. Riski tehlikeyi fırsata çevir, travma dediğiniz tehlikeli şeyler anne babalar için fırsattır. Hı hı. Asıl o zamanlar çocuklarınıza duygu yönetimini, hayatta her şeye rağmen tutunabilmeyi, ayakta kalabilmeyi, zorlukların var olduğunu ama sonrasında kendisinde kalkabilecek gücünün olduğunu bu zamanlar çocuğa göstereceksin. Hı hı hı. Ve şunu vermiyor anneler babalar vermiyoruz ahtapot ebeveynler. Ee, Mesela terapide şöyle işliyor Tuğba sen tabii ki biliyorsun ama izleyenlerimize evet. şey yapalım. Bir terapist danışanın çok fazla derdini yüklenirse orada terapi süreci tıkanır. Oradaki ya... ilişki danışan terapist ilişkisi olmazlar. Olmaz. Çünkü bizim söylediğimiz kritik şey şudur. Danışanın kendi iyileşme gücü vardır. Niye sırtına gereksiz bir yük alıyorsun? Ben bunu ilk terapist olduğum zamanlar yeni mezunken... ...ay bir de şu açıdan bakar mısın falan filan diye böyle kendimi yorduğumu fark ettim. Terapiden çıktığımda e, gereksiz bir e, yük aldığımı anladım. Sonrasında ben ne zamanki karşımdaki kişiye ben sana güveniyorum... ...senin kendi kendine iyileşme gücün var hissini verdiğim zaman... İşlerin tıkır tıkır ilerlediğini fark ettim. Hepimizi Allah bu şekilde yaratmış. Çok Olsunuz. uyumlu ve adapte olabiliyoruz her şeye. Ben çocuğumu koruyarak ona diyorum ki ben senin iyileşme gücüne inanmıyorum. Şimdi aşı oluyoruz. Aşının mantığı ne? Bir hastalığa karşı, bir virüse karşı zayıflatılmış virüs vücuda enjekte ediliyor. Zayıflatılmış haliyle vücutta bir savaş oluyor. O gün belki hafif ateşleniyor mesela çocuklarımızdan düşünelim. Ama evet yani hafif bir e, tepkime oluyor çocukta ama ardından büyüdüğünde yetişkin olduğunda o virüse karşı Direnç bu. Ha, travmanın da çeşidi var şimdi mesela. E, cinsel istismarlar, tecavüzleri tabii, kenara evet. koyarak söylüyoruz. Hani bizim ufak tefek belki bağırmayla, yüksek sesle ya da evde annenin babanın kavgasına şahit olma gibi. Öbür türlü e, sü biraz daha farklı. O da bir iyileşme sürecini tabii ki getirecek ama evet. süreç farklı işliyor onda. Evet. E, orada çünkü başka dinamikler devreye girecek. Ama bu dediğimiz bizim acaba travmayı mı? Boşanmış. Anne babası vefat etmiş değil mi? Ya yani bir deprem ...bir patlama, bir kaza, trafik kazası geçirme bunların hepsi bir artıram var. Aslında ne? E, yetişkinliğinde zayıflatılmış virüs. Evet. Yani bir aslında çocuğu kaldı. her şeyden koruduğum zaman çocuğuma ben ben aşı karşıtayım diyorsun Tuba, Ben aşı çocuğumu karşıtları sana, <gülüyor> sana saldıracak biraz aşı karşıtları. <gülüyor> yani diyorsun ki ben çocuğumu bu konuda gelişmesini, kas yapmasını istemiyorum, izin vermiyorum... Anne babalar lütfen şöyle bir bakın sizin için hayat neden bu kadar güvensiz? Hı hı. Acaba sizler acıdan, duygularınızdan, zor duygulardan bu kadar korkuyor ve yüzleşmekten çekiniyor olabilir misiniz? Lütfen bir terapi desteği alın çünkü bu sizinle ilişkili. Çocuklarım. Anne babalık kişinin içinde sakladığı şeyin ortaya çıkması demektir dünya algısını. Evet. Demek ki anne babanın böyle bir dünya algısı var. O zaman hemen lütfen o... Zor duygularla başa çıkmak yerine kendinizi korumaya mı alıyorsunuz, kaçıyor musunuz buna bir bakın. Çünkü sizin dünya algınız çocuğunuza geçecek ve kaygılı bir çocuk olacak. Evet. Sosyal fobisi olan bir çocuk olacak ya da tam tersi görünebiliyor. Ee, buna ay ne deniyordu ee, ters kimlik Hah, Evet, ters kimlik diye geçiyor ya da çocuk tam tersi o kadar bunalıyor ki ergenlik dönemde. Oğlun gibi davranmaya başlıyor. Ailenin tam tersi davranmaya başlıyor o boğulmuşluk hissiyle. Kur testi ediyor aslında. Aynen. Yani aslında biz ahtapot annelerin e, çocukları nasıl olur, hangi psikolojik problemlerle karşılaşır, bunu söylemiş olduk. Fos, sosyal, fobi bir kaygı dedik. Özgüven, Özgüven eksikliği. eksikliği, yetersizlik hissi, değersizlik duygusu. Bunu dış Sorumluluk dünyayla karşılaştığında meslek, beğenmemek, bunu ama ailelikte evet. ebeveyn rol, e, eş rolü ebeveyn. Bunu dış rollerinde. dünyaya çıktığı zaman görecek çocuk. Evet. Bir diğeriyle sosyalleştiğinde. Evet. E, Ahtapot annelerin yaşadığı psikolojik problemler say say bitmez. Başta zaten psikosomatik hastalıklar, migren. migren. Firdevs Hanım'ı değerlendirelim mi? Bu arada e, son belki 25-20 dakikam gibi bir şey. Tamam. Yine uçacağız biz ama Firdevs Hanım gelse Esra Hanım'a böyle e, yakınsa çok evet. öfkeli. Evet. Sanki e, o kadar emek verdim çocuklarıma ama karşılığında bana bağırıyorlar, çemkiriyorlar, söz dinlemiyorlar, evde huzursuzum, hiç kimse kıymetimi bilmiyor evet. diyen bir anne yorulmuş. Beden ağrıları çekiyor ama bir yandan da hala en küçük kızıyla ikisi büyüdü ama en küçük kızına ahtapotluk yapma alanı hala var ve vazgeçmiyor da. Farkındalığı da yok bu konuda. Geldi Esra Hanım'ın karşısına oturdu. Evet. Nereden başlayacağız? Hangi noktaları temas edeceğiz? Farkındalık butonları nerelerde? Bir basalım. Hı hı. Sonra... Sevgili izleyenlerimiz, bizi şu an ekran başında izleyenler benim bekliyor sabırsızlıkla. Birazdan adım adım insan Instagram hesabı gelsin. Şurada tutuyorum arkadaşlar bozuluyorum. Adım adım insan Instagram hesaplarına sizden gelen soruları cevaplayacağız. bir Biraz böyle rehberlik yapmaya gayret edeceğiz. Firdevs Hanım'ın durumunu değerlendirelim. Sıra size gelecek. Buyurun. Evet. Firdevs Hanım'a bir kere şunu fark ettirmek gerekiyor. Sadece anne olmuş. Hı hı. Artık Firdevs Hanım demek annelikle kendisini özdeşleştirmiş, tek görevi annelik olan kişi demek. Firdevs Hanım'a şunu fark ettirmek isterdim Tuğba. sen neredesin? Firdevs Hanım'ın ihtiyaçları neler? Hocam ben saçımı süpürge ettim onlara ama büyük olan işte bana bu kadar isyankar davranıyor ee, vesaire. Küçük olan içine kapandı işte kimseyle konuşmak istemiyor. Arkadaşları ona kötü bir söz söylediğinde alınıyor vesaire. O zaman bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Sen kendi sınırlarını çizdiğinde, kendine değer verdiğinde çocukların da bunu senden öğrenecekler. Lütfen kendine bir alan aç. Mümkünse terapi desteği al. Hı hı. Kendinle ilgili Firdevs nedir? Ne ister? Nelerden hoşlanır? Bunu bir fark et. Tuba fazla, fazla bir şefkat var ortada farkında mısın? Bu fazla şefkat. Hani her şeyde denge dedik ya böyle başladık ya şefkatin de dengesizliği fazlası zulümdür. Çocuğa zulmediyorsun çünkü onun kişisel gelişimini, onun kendilik yolculuğuna müdahale ediyorsun. Onun kendisini gerçekleştirmesine izin vermiyorsun. Hı hı. Bu zulmün bir tanesi ama esas zulüm kendine. Kendine de zulmediyorsun. Çünkü senin de ilgiye ihtiyacın var. Senin de bu hayatta bir yaşam amacın var, varoluş amacın var. Hı hı. Mesela bu yoğun şefkati. Yeteneğin her neyse bununla beraber başka insanlara sunmaya ne dersin derdim ben. Benim bir tane danışanım var buradan ona sevgiler yolluyorum. Dün bana mesaj attı konuyu görünce hatta Değil hocam mi? beni anlatacaksınız herhalde diye. Şu an onunla biz bitirmek üzereyiz e, seanslarımızı. E, gurbetçi bir pedagog. E, tam olarak bir ahtapot anneydi. Pekala. Çocuğu ilk küçük bir ağlamada çok yoğun tepki veriyordu etraftaki insanlara işte e, çevresindekilerin de artık böyle yani çocuğun gerçekten 8 değil 10-15 kolu olmuş durumdaydı. Ama şu an o şefkatini varoluş amacıyla şuna, şu noktaya geldik şu anda bir pedagog olarak gurbetteki Türk çocuklarına hayır işleri için bazı böyle daha orada entegre olmaları için projeler başlatıyor şu anda. Evet. Dünya sadece senin çocuğun etrafında çocuğu değil, değil mesajını bu vermiş. Yoğun şefkat, bu yoğun şefkat Çok güzel. başka insanlara dağıt. Çünkü sadece anne değilsin sen artık benim o danışanım diyor ki ben varım artık. Eğitimlere katılıyorum kendime alan açtım eş olarak varım. Mesela Firdevs Hanım'a şunu kesin söyleriz eşin demek ki burada eşinle ilişkide bir sıkıntı var bir dengesizlik var. Aile içi sistemlere bakın lütfen. Eşini bir sebeple sen ötelemişsin o seni ötelemiş bir şekilde bu noktaya gelmişsiniz ve sen istediğin sevgiyi ilgiyi alakayı başarı duygunu annelikle tatmin etmeye sevilme duygunu annelikle tatmin etmeye çalışıyorsun. O zaman lütfen birazcık eş yanına da ağırlık ver. Eşine çevrendeki insanlara sana destek olmaları için izin ver. Alma duygusu Tuğba hep vermiş Firdevs Hanım. Hayat böyle geçmez. Alma verme dengesini iyi kurmamız gerekiyor. Hep veren insan tükenmiş insandır Firdevs Hanım gibi. Ve sonunda der ki verdim verdim de ne oldu? Hmm. Nankör çıktı bu çocuklar. <gülüyor> Şöyle oldu böyle oldu. Ama sen 10 değil de 3-4 verseydin dört, onların ver. sana verdiği 1-2'yi görebilecekti. 10 verdiğin için et. çuval çuval veriyorsun ya sen. Sana böyle bir kese kağıdı veriyor. Evet ama ben nasıl ya ben çuval verdim sana gibi kalıyorsun. Ben, orada alma verme dengesini somutlaştırdığında... Evet kendini kötü hissediyor. Herbuki dengede vermek. Ben neyi e, düşünüyorum biliyor musun? Tüm rollerimizde ve tüm psikolojik, ya yani organik patolojik, e, genetik yatkınlığı olan e, rahatsızlıkları bir kenara koyarak Kesinlikle. ilişkilerimizde, kendimizle ilişkimizde, dünya ile ilişkimize baktığımızda ifrat ve tefrit noktasını kaçırdığımız evet. anda raylardan çıkıyor evet. tren. O hayatımızın treni yollardan çıkıyor. Evet. İfrat ve de annelikte ifrat tefrit mi olur? oluyor. Biraz yüreğimize taş basacağımız yanlar ve zamanlar olmalı ki çocuğumuz da Yollara sağlam basabilsin ve biz de onu gururla uzaktan izleyebilip alkışlayabilelim. Bizim annelik vazifemiz bu aslında. Kesinlikle. Hep şuna inanıyorum çocuklarımızın başında baki değiliz. Ben babasız büyüdüğüm için bunu daha çok önemsiyorum. Annesiz babasız olduğunda bu çocuk ayakta durabilecek mi? Bu yetiği vermek çok önemli evet, değil mi? Ve bunun için sorumluluk vereceğiz Tuba. Muhakkak. Sorumluluk verelim lütfen. Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun yapabileceği şeyleri lütfen Hı -hı. Bırakın hı hı. o yapsın. Yapabileceği şeyleri yapmayın çocuğunuzun. Bu soruya binen Firdevs Hanım'ın durumunda olan bazı anneleri hissediyor gibiyim. Küçük kızı suistimal ediyor annesinin ahtapotluğunu ve bütün ödevlerini anne yapıyor. Şimdi bazen bazı kız çocukları ya erkek çocuklarını yapmak istemiyor, tembel, hiçbir şey yapmıyor. Ama anne artık hani ahtapot ama biraz da bir şeyler yapsın diye bekliyor az buçuk. Evet. Böyle anneler varsa... Evet nasıl bir yol izlemeli kızlarına oğullarına karşı? Böyle sorumluluk almayan, evet. tembel sen yapsana diyen, yoruldum diyen, evet. böyle hani çok nazlı. Anne de nazlı yetiştirdiği için. Hmm. Ne olacak onları Emin duracak? Prens, prensesi. <gülüyor> prens. Şimdi bu çok temelden başlaması gereken bir Hı. şey aslında Tuğba. Eğer çocuk küçük yaştan itibaren, kendini bildiği andan itibaren yapabileceği şeyler ona yaptırıldıysa, izin verildiyse çocuk zaten başarmayı istiyor. Hı hı. Onun için küçük küçük çocuğumuzun yapmasına izin verelim bir şeyleri. Başarma duygusunu yaşadıkça parlatalım ve fark ettirelim. Hı hı. Başardıkça çocuk daha fazla yapmak isteyecektir. Çünkü bizim zaten varoluşumuzda bu var. Bizler bir şeyleri yapmak istiyoruz. Yani herkes kendi yolculuğunda bir şeylere imza atmak istiyor Tuğba. Ruh bunu istiyor. Ruh kendi hikayesini yazmak istiyor. Beni annem korusun, Annem babam benim hikayemi yazsın istemiyor. Bırakın çocuğunuz kendi hikayesini kendisi yazsın. Bu hikayeyi yazarken acılar çekecek. Hikayenin güzel kısmı bu. Evet. Zorluklarla beraber sonunda lezzeti alacak. O zaman bedel ödeyecek Tuğba. Çocuklarımız odasını toplamıyorsa bedelini öder. Dersini yapmıyorsa bedelini öder. Anne tüm arkadaşlarım X marka giyiyor ben de onu istiyorum. Anne ahtapot anne kıyamıyor o annelik yanımız var ya ah canım nasıl kendini kötü hissedecek şimdi bu duyguyu ben de yaşamıştım biliyorum diyor anne hemen baba hemen kıyamıyor. Hayır belli bir miktar senin haftalık şeyin var harçlığın var harçlığından biriktirdiğin zaman tabii ki alabilirsin tatlım. Çaba göstermen lazım. Hı -hı. Hayatın kendisi bu ve çaba göstererek her şey çok değerli, çok kıymetli Tuba. Ya da indirime girmesini beklemek. Biz sana destek oluruz. Göre, Aynen, biz sana bu destek oluruz vesaire mesela. hanım. Evet. Yani e, sonrasında gerçekten şunu yaşıyoruz. İnsanlar artık sorumluluk almaktan kaçıyorlar evlilikte. Bu sefer ebeveynler, e, dünürler, anne kayınvadiler, kayınpederler araya giriyor. Neden? Çünkü vaktinde her şeye müdahale etmiş anne. Danışanımın annesi bana diyor ki, hocam diyor, söyler misiniz çok da sağlıksız besleniyor. Çocuğu 25 yaşında Tuğba. <gülüyor> Siz söyleseniz diye biz çok bunları yani, ...siz Söyleseniz sanki yapar. Neden yaparsın. sağlıklı beslenmesini? Artık 25 yaşındaki bir insanın beslenmesi ile ilgili ancak ona öneride bulunabilirsin. Hmm. Bir yetişkin gibi ona doğruyu yanlış anlatabilirsin. Gerisine müdahale edemezsin. Hmm. O zaman ahtapot anneler sadece çocukların 0-6 yaş döneminde değil 0 sonsuz yaş. Sonsuz yaş yani. üzerinde şey o Instagram kaynağı attığın şey çok önemliydi. Hani evet evet. Yetiştirmez. Toplantılara kadar 40 yaşına gelmiş iş adamlarının anneleri tarafından Sıkı giyindin mi? Saçını kuruttun mu? Evet. Yemeğini yedin mi? Aman erken yat gibi tavsiyeleri devam ediyor. Bunlar aslında çok tabii bir evliliklerde çatışmaları doğurabiliyor. Önce fark edilmiyor çok. Annem bana çok düşkündür. Annem bana düşkün, annem ahtapot annemi ve ben bunu suistimal ediyor muyum, bunu kullanıyor muyum? Bence herkesin kendine yöneltmesi gereken soruları olan bir başlığı konuşuyorum. Hepimizin böyle. ahtapot kolları var, var. Tuba. Burada bilmiş bilmiş konuştuğumuza kimse bakmasın. Bakmayın. Hepimizin var. Bizlerde mesleki deformasyon gereği mesela travma. Ben özellikle başlarda travma terapisti de olduğum için. ay Kaşını kaldırdık, işte çocuğum etkilenir mi diye ilk çocuğumda gerçekten itiraf ediyorum burada. Ahtapotluğa kaymaya başlamıştım. Hı hı. Ta ki e, bu terapiler sayesinde gördüğüm danışanlar sayesinde arttı. dedim ki Esra bir saniye dur. Çocuğunun zorluklarla baş etmesi gerekiyor. Hı hı. Çocuğun okuldan ağlayarak geldiğinde ona alan aç ve bunu... Halletmesi için ona fırsat ver. Şey, Sıkınması için fırsat ver. Çok enteresan bir şey paylaşmak istiyorum. Çocuklar, bebekler doğduğunda ilk başta gözyaşı olmaz. Dikkat ettin mi? Biliyorum Ağlar. Evet. Şimdi e, hiç ağlatmadığınız bir bebek. Ya, doktora benim oğlum ağlat ağlatıyorsunuz değil mi? Hani gözyaşı olacak hemen müdahale etmiyorsunuz değil mi diye bir şey söyledi. Gözyaşın aktı mı? Ben mesela ilk oğlumun gözyaşında ben de ağladım. Hayır, hayır. Yani yaşın <gülüyor> akması ama sağlıklı olan şey. Oradaki gözyaşı bezleri gelişmeli ama bunun için ağlamalı da ciğerlerinin gelişimini sağlıyor ağlamak aynı zamanda. Hani biz anneler ilk bebeğimizi aldığımızda ağlamasın şunu yapmasın bunu yapmasın diyoruz ama yaratılış itibariyle fıtratta bunlar olmalı ki... Hayata hazırlamış olsun. Bizi yaratıcı bir bu şekilde bizi dizayn ediyorsa bizler kimiz ki çocuklarımıza bu kadar müdahale edebilirim öyle değil mi? Aynen. Soruları geçelim mi adım adım insan? Evet gelen sorulardan şöyle bir başlayalım istiyorum. Betül Hanım yazmış bize. Efendim tekrar duyuruyorum adım adım Instagram hesaplarındayız. Yorum kısmına yazmamışsınız. Hep mesaj kısmına gelmiş. Öykümüzün altında da vaktimiz var. Yazabilirsiniz. Onları da okuyayım yayın içerisinde. Ve sevgili Esra'da değerlendirsiniz. Betül Hanım'ın sorusu Merhaba Tuba Hanım. Sizleri severek takip ediyorum. Hiçbir programımızı kaçırmıyorum. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. Bugünkü konunuzda tam beni anlatıyor. Ahtapot bir anneyim. Oğlum 8 yaşında. Çok kaygılı ve de yok. Ne olursa olsun ben yapamam diyor. Bundan sonra neler yapabilirim çok teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Farkındalığı olan bir anne. Çok güzel. 8'e kere kere kadar hı, pot olarak büyütmüş. Bir kere bunu fark ettiysek aynı o hamur örneğinde verdiğimiz gibi hiçbir şey için hiçbir zaman geç değildir. Hamuru birazcık düzenleyeceğiz. Bu e, tehlike gördüğünüz risk durumunu fırsata çevireceğiz. Çocuğunuzun muhakkak yaptığı bazı cesaretli hareketler vardır. Bunların üzerine odaklanın. E, mesela ne yapabilirsiniz? Ben e, kendimden örnek vereyim. 7, 6 yaşındaki oğluma ben hiç sucu için kapıyı açmıyorum Tuba. Bu işi ona verdik. Hmm. Suları o alıyor para o veriyor ve en son bu hafta telefonu da ona ettirdim. Ya da herhangi bir yere gittiğiniz markete gittiniz diyelim. Onu tatlı tatlı teşvik ederek ama lütfen yapabileceği şeylerle başlayın. Yani pat diye sucuğu açamayabilecek bir çocuk da olabilir mizaç gereği. Yaptığı şeylerle başarı hissini ona tattırın ve ara ara o anları mesela ben şöyle bir şey yapmıştım yine. Bir terziye oğlumu dışarıda biz arabada bekliyoruz. Lütfen terziye bu şeyleri verir misin? Birkaç saat sonra geleceğimizi söyler misin? Dedik ve biz arabada bekledik. O sırada babasına dedi Dedim ki çaktırmadan dışarıdan fotoğrafını çek lütfen. Çekti dedi ki neden böyle bir şey yaptık hani hatıra olsun diye yaptığımızı düşündü. Hayır dedim bir gün cesaretsiz hissettiğinde bu sahneyi ona göstereceğim. Evet. Kaynak yerleştirme diyoruz biz buna psikoterapide. Hı hı. O güzel anları ya hatırlıyor musun işte böyle bir şey yapmıştık seninle ne kadar da cesurdum deyip bir bileklik yapabilirsiniz. Hı hı. O sahneleri böyle ara ara videolarla izletebilirsiniz. Bunları çok çocuğun gözüne sokmadan 8 yaşındaki çocuğa böyle o konuya vurgu yaptığınız zaman rahatsız olabilir. Tatlı tatlı şey yapacaksınız, sorumluluk vereceksiniz. Yapabileceği sorumlulukları ona bırakın. Ben sana güveniyorum. Çünkü herkesin içsel yolculuğunda iyileşme gücü vardır. Çocuğunuza güvenin. Siz bu hisse kapıldığınız zaman gerisi tıkır tıkır gelecek. Sorumluluk verin çocuğunuza yaşına uygun. Ve takibini de uzaktan Tabii ki. yakın. Ve destekleyin. Her zaman mesela utanç duyacak başta. Her zaman onun yanında olun. O hislerde de. Önemli. Bizim amacımız zaten pozitif disiplinde, disiplinde korumak değil. Onun her zaman yanında olup koşulsuz sevgiyi sunmaktır, evet. duygularına izin vermek. Koşulsuz hizmet değil, koşulsuz sevgi diyoruz. Evet. Güzel bir soru oldu. Koşulsuz. Peki Sariye Hanımın sorusuyla devam edelim. Merhaba, benim 10 yaşında hiperaktif oğlum var demiş. Dışarıda korumak zorunda kalıyorum ve ablası ve kardeşin de oğlumdan korumak zorunda kalıyorum? Oğlum çok hareketli, dürtüsellik de var. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Tabii böyle farklı problemler, sorunlar varsa ailede. Anne ne yapacak? Şimdi hiperaktif bir çocukta tabii bir durum biraz daha farklı oluyor. Dürtüsellik de varsa işin içerisinde etrafı bazen huzursuz ettiğini düşünüyor olabilir anne. Muhtemelen bu anne diken üstündedir. Dışarıya bir yere gitmek istemiyordur. Misafirliğe gitmek istemiyordur. Ve bunun gerginliğini yaşıyordur. Şimdi zaten çocukta bir hareketlilik var. Gerginliği hissettiği zaman annesindeki çocuk emin olun 2-3 kat daha fazla yapacak bu hareketleri. Çünkü çocuk nereden dikkati çekerse oradan arttırır yaptığı işi. Pozitif şeylerle dikkati çekerse pozitife kanalize olur. Onun için ben yaptığı e, olumsuz hareketler yerine pozitiflere kanalize olup bunları fark edip bunlarla dikkatinizi dikkatinizi bunlara verirseniz çocuğun buralarda var olmasını sağlarsınız diye düşünüyorum. Bu birincisi. ikincisi, çocuğunuza yine yaşına uygun, başkalarını tehlikeye sokmayacak şekilde sorumluluk verin. Emin olun hiperaktif çocukların içerisinde muhakkak çok özel yetenekler oluyor. Bir şey vardır oradan o güven duygusunu ona verebilirsiniz. O yeteneğini keşfedin çocuğun. Bu arada şu çok tehlikeli geldi kulağıma Esra. Sen ne düşünüyorsun bu izleyenimizin sorusuna binaen buraya girmek istedim. İki tane çocuğunu hiperaktif çocuğuna koruyor. koruyor. Evet, evet. O çocuklarının evet, kendini koruyor. Roma yani sana zarar verdiğinde bunları evet. yaptığında sen şöyle davranacaksın diyerek çocuklarınızın hiperaktif kardeşleriyle geçinmesini açmalısınız. Evet, aileyi bir nevi birbirine ötekileştirme bunu bilinçli yapmıyor tabii evet. ki anne. Bunu da muhtemelen hissettirmemeye çalışıyordur çocukların. Hı -hı. Yani siz çocuğunuzu çekmeyin Ama orada siz, abla evet. veya abi evet. durdurabilmeli onu kontrol onu edebilmeli. Onu o şekilde kabul ettiğiniz zaman Hı -hı. kardeşler de onu o şekilde kabul edip buna göre zaten randıman alacaklardır hareketlerinde. Evet. Bu hissiyattan kalkması gerekiyor annenin. Bu huzursuzluğu birazcık anne üzerinde çalışmak lazım. Şunu düşünün, her çocuk üstünü dökebilir, etrafa çok abes hareketler yapabilir. Biraz evet. rahat olun anneler. Evet, rahat olun. Bakın şimdi bir soru var yorumda. Hemen devam ediyorum. Aslı Hanım düştüğü zaman kaldırma derdi eşim. Her zaman sen olmayacaksın yanında derdim. Ha eşi ne Hı. diyor hanımefendi? Evet. Sen nasıl annesin diyerek sürekli anneliğimle sorgulandım. Ağır. 19 yaşında bıçak bile tutmayı bilmeyen oğlum, 13 yaşında tırnaklarını bile kesemeyen bir kızım var. Çalıştığım halde koşturarak eve geliyorum. Öyle aralarında gelmesem hep anneliğim sorgulanıyor. Hmm. Ahtapot bir baba mı var? Bence ahtapot bir baba var. Evet. Çünkü eşine söylüyor. Annelik Eşi terör. korumacı, çok aşırı korumacı. Evet. evet. Annelik terörü. Burada şunu bakmak evet. lazım. Evet, evet, eşiniz böyle istiyor olabilir ama neden e, yaptınız? <gülüyor> Siz bir bireysiniz. Her dediğini e, yapmak zorunda mısınız onu çok tatlı bir şekilde onun da gönlünü alarak böyle büyük tartışmalara maruz kalmadan bir kulağınızdan gelip bir kulağınızdan çıkabilirdi. öyle yemeklerine gelmeyip yavaş yavaş lütfen elinizi çekin çünkü e, bu çocuklar bir gün evlenecekler iş sahibi olacaklar İşte o zaman asıl 19-13 yaş, yaş ya. Çok değil mi? Ah, hiçbir şey için geçti. Şimdi olumsuz konuşmayalım yani, ama. Şey anlamda <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> yani, Gelmedi değil mi eve? Evet. 19-13 yaşında siz eve gitmediğinizde bu çocuklar aşık olacak değiller. Biraz önce anlattığım 25 yaşı örneği Turgun. Evet. Yani hani anne ne yiyeceğim diyor mesela. Yani hani Biraz böyle ahtapot annelerin şeyde var ya dolapta tam tek bir yere gideceği zaman evdeki tüm düzeni her şeyi hazırlıyor. Her hazır şeyi bırakıyor. halleder mükemmelliyetçi. Başa dönmüş ya yani bunu da yapmamak hırslı gerekiyor. Hırslı ve anneler. Ee, Ama anne burada başkasını suçluyor. Evet çok haklısınız ahtapot bir babayla yaşıyorsunuz anladığımız kadarıyla ve etrafınızda da onu destekleyenler var anladığım kadarıyla yine. Ama siz bir bireysiniz sınırlarınızı çizebilirsiniz. Şu andan itibaren... O yine bir yetişkin gibi duygularınızı sağlıklı ve usulünce ifade edip, tavırlarınızı, sınırlarınızı koyabilirsiniz. Hı hı. Yetişkin olmak bu demek Tuğba. Yetişkin olmak, olgunluk yapıp her şeyi alttan almak her denilene tamam demek değildir. Usulünce sınırını çizmek, usulünce duygularını ifade edebilmek demektir. Evet, Onun için yani. pek çoğumuz büyümüş, bedenen büyümüş, yetişkin olamamış insanlar. Maalesef. Peki hala Kübra Hanım bir yorum yapmış. Bence bu... Im... Ha, bu burada ah. bir şey söyleyebilirim ha, Tuğba. Özünü, sözünü böldüm ama buyup. bu arkadaşlara ben şiddetle bir staj. Hani bu önceden sanayiye çocuklar yollanıyormuş ya. Hı hı hı hı. Bir yerde bir staj özellikle sosyal hayata katılmaları, sorumluluk almaları için, fatura yatırma, kendi hesap cüzdanlarının olması, belli bir miktar harçlık ve o parayla kendi ihtiyaçlarını karşılama gibi lütfen ona sorumluluk verin. Temizlik konusunda olsun, kız erkek fark etmez. Bir de etmez. çalışıyor musunuz? Herkesin Çok güzel olsun. fırsat. Çalışıyorum, yetişemiyorum. Çalışmasa kadar yardıma ihtiyacım var diyecek Aynı, anne. Aynen. Devam edecek. Kübra Hanım sorusu şu. Anneye çocuk karşı geldi diyelim. Ve iki bir örnek veriyor. Anne bağırmak istemiyor bu sebeple iletişimi kesiyor. Sorun karşısında nasıl davranması gerektiğini örnekleyerek anlatır mısınız demiş. Çok güzel psikodrama yapıyorsun ya Esra bence huzur <gülüyor> yapabilirsiniz. Ahtapot annelikle ilgili değil ama bence önemli bir problem. İşte Annelerin öfkesi. Ben tam anlayamadım Turgut. Tamam. Çocuğu anneye geliyor bağırıyor. Ama anne evet, de çocuğuna bağırmak istemiyor. Tabi burada yaş önemli, önemli. durum evet. önemli. Hiçbir şey yazmamışsınız ama evet. genel itibariyle belki birkaç bir cümle söyleyecek. Küçük bir çocuk olabilir, ergenlik dönemi olabilir. Ee, ona göre baz alalım. Çünkü yetişkinse daha işler değişecek. Ergenlikte evet. de değişiyor. Yani, Hı -hı. Evet aynen. Anne mülakaşıya kesiyor istemiyor. anne. Evet. Bağırmadığı için susuyor. Evet. Çocuk evet. bağırıyor anne susuyor. Evet. Profil bu. Şimdi eğer e, okul öncesi dönemdeki bir çocuktan bahsediyorsak daha duygu regülasyonunu zaten daha... Başlamamış daha yeni yeni öğrenen ki biz duygu regülasyonumuzu 20 ile 30'lu yaşlara bir çalışmaya göre evet. 20'ye bir çalışmaya göre 30'lu yaşlarda tamamlayabiliyoruz. Hı hı. Onun için çocuğumuzun sakinleşmesini bekliyoruz. Hı hı. Ardından çocuğumuz şunu yapabilirsiniz siz de baktığınız tetikleneceksiniz öfkeleneceksiniz. Kendinize hemen sınır çizin tatlım ben şu an sinirlenmeye başlıyorum ya da kırılıyorum inciniyorum. 5 dakika sonra sen de sakinleştiğinde ben de sakinleştiğinde lütfen konuşalım. Onu alan açın. Duygularını çıkartması için odasına ya da başka bir köşeye gidebilir. Siz de lütfen uzaklaşın. Sakinleştiğiniz zaman hani dedik ya o zor duygu başa çıkması karşısına geçin ve lütfen duygusunu ona yansıtın. İletişimde bu çok kritiktir. Şu an çok üzgünsün, çok sinirlisin, çok incinmiş hissediyorsun ve bunun için bağırdın bana anlıyorum. Ama sence bunun yerine hangi tepkiyi verebilirdin? Ya da evet, çok güzel nokta. Çünkü aynı soru şöyle. Araya sıkıştıracağım okumadın demeyin diye. 5 yaşında kızım var ağlayarak tepki veriyor. Kızdığı zaman nasıl davranabilirim? İletişimi kesiyor. Nasıl iletişime geçebilirimin Cevabı olarak da bu. bu cevap. Araya gireyim de dinleyin bakın. Cevap buraları evet. iyi dinleyin. Şimdi Alt beyinle iletişim kuracağız çocuklarımızla. Kendisini durduramayan, çok ağlayan, çok bağıran bir çocuksa burada bir kere fark etmemiz gereken şey çocuk o sırada gerçekten canı yandığı için mi ağlıyor yoksa anneyi kullanmak için mi? Hani bu ahtapot annenin çocukları kullanabilir bazen. Bunun için mi kullanıyor? Eğer gerçekten o sırada duygusuyla hareket ediyorsa alt beyni şey yapacağız, bağ kuracağız çocukla. Evet şu anda canın yanıyor. Evet şu an çok öfkelisin. Şu an çok sinirlisin seni anlıyorum. Çocuğun duyguları sakinleştikten sonra çünkü anladığımız zaman duyguyu Yansıttığımız zaman birinci adım tamamdır. İkinci adım artık üst beyin, mantıksal çıkarımlar. Ne yapabiliriz sence? Bunun yerine nasıl bir tepki verebilirdin? E, usulünce çocuğunuzun dilini zaten en iyi siz bilirsiniz. O çocuğun meşrebince lütfen ona yaklaşıp ona alternatifler üretin ki risk yönetimini böyle bir durumda nasıl davranması gerektiğini öğrensin. Ama 5 yaşındaki bir çocuğun böyle davranması çok normal. Siz zaten ona bunu siz öğreteceksiniz. Diğer soru hızlıca dakikaları sayıyorum. Covid döneminde olduğumuz için 5 yaşındaki kızım okula göndermiyorum. Arkadaşlarıyla görüşmek istiyor. Hamileyim bu sebeple sık görüştürmüyorum. Kızıma haksızlık ediyor muyum? Ahtapot annelik yapıyor muyum gibi bir soru geldi sanırım aklına. Burçin Hanım'ın sorusuydu. Evet, Burçin Hanım çok haklısınız. Aydın kaygıyı ben de yaşıyorum. Hmm. Doğruyu söylemek gerekirse oğlum adına çok üzülüyorum bazen. Pandemi de hepimiz tüm anneler aynı şeyi yaşıyoruz. Çocuklarımız çok yalnız kaldılar ve arkadaşa ihtiyaçları var. Bence güvendiğiniz başkalarıyla görüşmediğine emin olduğunuz bir arkadaşı varsa böyle birisini bulabilirsiniz. Çocuğunuz bir kişiyle dahi olsa açık havada görüşsün hmm. derim. Çünkü şu an Ciddi bir problem çocuklarımızın arkadaşsız olarak evde zaman geçirmeleri ama burada şuna dikkat edin zulmetmiyorsunuz hiçbir zaman hiçbir anneye ben şunu çok önemsiyorum Tuba, vicdan azabı çok tehlikeli bir şey ahtapot annelerde bu var, var. acaba yanlış mı yaptım acaba şöyle mi oldu burada hayır Anne dünyanın en iyi annesi bile olsa ki mükemmel annelik diye bir şey yoktur ama en mükemmel şartları sunsa bile vicdan azabı çekiyorsa kaygılıysa çocuk bunu sünger gibi emer. Aa. Siz rahat olun. Şu an süreç gereği tüm hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz ve çocukların kendilerini iyileştirme güçleri var hepimizde olduğu gibi. Bırakın çocuğunuza güvenin. Çocuklar pandemiye bizden daha iyi adapte olabiliyorlar. Evet. Ama bir tane de olsa bir arkadaş açık Olur. havada parka mesela parkta gördüğünüz biriyle mesela bu konuda bir e, tanışıp şu saatlerde indirsek açık havada maskeli dikkat etsek olsa... olabilir mi Hı -hı. denilebilir. Maskelerine dikkat edip Hı -hı. çocukların bir kişiyle olabilir ama bunu da yapamıyorsanız lütfen açık havaya Sık sık çıkartın özgürlüğünü böyle yaşasın sıkılmasına izin verin çocuğun. sıkılma zamanı diyorum ben buna hmm. sıkılma zamanında e, şu şekilde yapıyoruz anne ben çok sıkıldım diyor mesela çocuk o zaman diyorsun ki tatlım şu an ben seninle e, benim başka bir işim var ya da hadi sıkılma zamanı yapalım diyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun Tuğba. Böyle boş boş oturuyorsun. <gülüyor> çocuk ofluyor, pufluyor falan böyle. Şey anne mesela oflasın, puflasın. Sonra çocuk bir müddet sonra falan de çok sıkıldım falan şöyle mi yapsa? Tatlım şu an sıkılma zamanındayım. Sana dönemem deyip üreteceği 2-3 dakika sonra çocuğunuz emin olun oyuncakla oynamaya başlayacak. başlayacak. Çocuğunuzun içindeki yeteneği fark edeceksiniz. Çünkü çocuk sıkılma, neler neler sıkılmaya üretecek. dayanamaz ki çocuklar. Ya bir şey yapmadan duramayacağı için onu görsün bırakın diye. Zamanın bitti mi sevgili <gülüyor> yönetmenim? Bir dakika. Ah babamın ahtapot olduğunu fark ettim. Sonra gitti. Hala küçük kardeşlerim var onları nasıl bu durumdan koruyabilirim diyor. Devam edeceğim. Şurada önemliydi. <gülüyor> bir de şu var. Şu şu şu. Hemen buldum buldum. buldum. Ya çok önemliydi o. Gitti. Ha. Ahtapot ebeveyn değil ama sanırım şey hala ya da işte yenge teyze olabiliyor. Yeğenlerine bunu yapabiliyor. Ahtapot, anne, ahtapot bir ebeveyn değilim ama böyle bir ahtapot kişiyim yeğenlerime karşı. Bu da aynı şekilde etki yapar mı çocuklarda olumsuz demiş. Eğer çok müdahalede bulunuyorsa olabilir ama anne baba özgürlük alanını sağlıyorsa çocuklar bir yerden sonra zaten sınırı, çiz, sınırı çizecektir halaya. <gülüyor> bu da önemliydi. Tabi sonradan babalarını da fark ediyorlar ya hani ahtapot olduğunu. Peki son saniyelerim Evet. Ee, günün mesajı bu arada pandemi tabi biliyorsunuz dün yeni kararlar geldi. Ee, zor bir süreç belki bekliyor bizi ama sabırlı olacağız biraz daha sıkacağız işimizi. Ramazan ayında Diyanet TV'de dinleneceğiz değil mi? güzel programlarda olacak. Ramazan ayında kısıtlamalar da artacak. Tamam. Biz adım adım insan ekibi olarak yanızdayız. Salı perşembe günü canlı canlı terapi yapacağız. Oruç oruçlu olacağız böyle güzel güzel sohbet muhabbet edeceğiz. Onu şimdi araya sıkıştırayım e, alıyoruz. Gelen evet. sorulara bakıyorum artık tahammül azaldı. Evet. evet. Peki sen son bir cümle bıraksam sana. Ne söylersin annelere ahtapot annelere ahtapot annelerle büyüyen çocuklara ama çok kısa. Çünkü süremi aştım bana kızacak yönetmenim. Sevgili ahtapot ebeveynler kendinize lütfen alan açın. Kendi sınırlarınızı çizin ki çocuklarınız sınır çizmeyi öğrensin. Çocuklarınızın iyileştirmekte gücüne ve o antikoru geliştirmesine, problem çözme yeteneğini geliştirmesine lütfen izin verin. Bu kadar kaygılı olmayın. Ebeveynlik bu kadar zor değil. Bu kadar büyük büyük çabalar harcamaya gerek yok. Evet. Çok güzel mesajlar. Esra ile yine şahane bir yayın oldu. Çok Ayaklarına sağlık, emeğinize sağlık. Ben de çok zevk alıyorum. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Ve efendim bugün de biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Ahtapot annelere seslendik. Ahtapot anne olma adayları da bence almıştır üzerine düşeni. Ve bugün de biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Yine bir adım adım insanla geleceğiz efendim. Görüşmek dileğiyle sizlere her zaman olduğu gibi en emin olana. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.